Yoksul Kunduracı Bir varmış, bir yokmuş. Yoksul bir kunduracı varmış. Bu kunduracı çok çalışkan ve dürüst bir insanmış. Ama öyle yaşlanmış ki, ne çalışırsa çalışsın, kendini geçindirecek parayı kazanamamaya başlamış. Sonunda öyle yoksul düşmüş ki, elinde ancak bir çift pabuç yapacak kadar deri kalmış. Günlerden bir gün, Ertesi sabah ayakkabı yapmak üzere derileri akşamdan kesip hazırlamış. Hazırladığı derileri tezgahın üstüne koymuş sonra da gitmiş yatağına yatmış. Sabahleyin kalkmış elini yüzünü yıkamış bir de bakmış ki ne görsün tezgahın üzerinde akşam bıraktığı derilerden yapılmış yepyeni bir çift ayakkabı durmuyor mu? Yaşlı kunduracı çok şaşırmış bu işe. Ayakkabıları eline alıp incelemiş... ...öyle güzel, öyle güzelmiş ki... ...usta elinden çıktıkları ilk bakışta belli oluyormuş. O gün bir müşteri gelmiş... ...ayakkabıları görür görmez beğenip satın almış. Kunduracı kazandığı parayla... ...iki çift ayakkabı yapacak kadar deri almış. Bu derileri akşamdan kesip hazırlamış yine. Sabahleyin kalktığında... ...tezgahın üzerinde bu kez... ...iki çift ayakkabı görmüş. Müşteriler gelmiş... ...ayakkabıları beğenip satın almışlar. Kunduracı eline geçen parayla... ...dört çift ayakkabı yapacak kadar... ...deri satın almış. Ertesi sabah erkenden kalktığında... ...dört çift ayakkabıyı hazır bulmuş. Bu iş böylece bir zaman sürmüş. Yoksul kunduracı ile... ...karısı çok geçmeden... ...geçim sıkıntısından kurtulmuşlar. Kunduracı... ...bir akşam yine derileri kesip hazırlamış... ...karısına demiş ki... ...ne olursa olsun bu gece uyumayacağım... Bize kimlerin yardım ettiğini anlamak için saklandığım yerden gözetleyeceğim. Öyle mi? Evet öyle. Karı koca bir örtünün arkasına gizlenmişler beklemeye başlamışlar. Gece yarısı olunca iki tane mini mini, mini yalın ayak başı kabak çıplak cüce gelmiş. Cüceler hemen tezgahın başına geçip çalışmaya başlamışlar. Bütün derileri dikip güzel ayakkabılar yapmışlar. Gün ışımadan önce de çekip gitmişler. Ertesi sabah karısı Kunduracı'ya demiş ki, ''Bu çöceler bize yardım edip sıkıntıdan kurtardılar. Onlara teşekkür borcumuzu ödemeliyiz. Üstlerinde başlarında hiç giysi yok. Soğuktan donacak zavallılar. Ben onlara giysi dikip çorap öreyim. Sen de birer patik yap.'' Akşama olunca kesilmiş derilerin yerine tezgahın üzerine küçücük gömlekler, ceketler, pantolonlar, patikler bırakmışlar. Gece yarısı iki cüce gelip de bırakılan armağanları görünce çok sevinmişler. Hemen bu güzel giysileri patikleri giymişler. Neşeyle dans etmeye başlamışlar. Sonra da hop diye zıplaya çekip gitmişler. Cüceler o günden sonra bir daha hiç görülmemişler. Ama yaşlı kunduracıyla karısı ömürlerinin sonuna kadar rahat yaşamışlar. Cüceleri de hiç ama hiç unutmamışlar.